885. konu, Ebu Derda'nın, kızı Derda'yı fakir bir Müslümanla evlendirmesi, Muaviye'nin oğlu Yezid, Ebu Derda'dan kızı Derda'yı istedi, ancak Ebu Derda, kızını ona vermedi, bu olay üzerine, onun meclislerine devam etmekte olan birisi Yezid'e hitaben, Allah seni ıslah eylesin, izin ver de, Ebu Derda'nın kızıyla ben evleneyim, dediyse de Yezid ona, azap olun asıca, defol git buradan, dedi. O ise ısrarla, Allah seni ıslah eylesin, ne olursun bana izin ver de o kızla evleneyim, dedi. En sonunda Yezid ona izin verdiğini söyledi. Bunun üzerine adam Ebu Derda'ya giderek ondan kızı Derda'yı istedi. O da kızını bu adamla evlendirdi. Halk arasında Ebu Derda'nın, kızını, Yezid'e vermeyip Müslümanların zayıflarından birine verdiği haberi yayıldığında Ebu Derda şunları söyledi. Ben kızım Derda'nın iyiliğini isteyerek şöyle düşündüm. Eğer ben onu Yezide vermiş olsaydım etrafında iyi diş edilmiş köleler dolaşacak ve o gözlerini kamaştıracak köşklerde oturacaktı, peki o zaman onda din namına bir şey kalır mıydı?